Böylece en büyük mutluluğu Baron Thunder 10 Tronk olarak doğmak, ikinci mutluluğun Bayan Künegond olmak, üçüncüsünün onu her gün görebilmek ve dördüncü mutluluğunsa ülkenin tam da bu sebepten dünyanın en büyük filozofu Üstad Pangolos'u dinleyebilmek olduğunu inanmıştı. Bir gün Künegond kalenin yakınlarında park denilen aşık alanda gezinirken çalılıkların arasında Doktor Pangolos'u annesinin esmer, sevimli ve uysal hizmetçisine deneysel doğal felsefe dersi verirken gördü.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 Avar Kralı'yla savaşmaya başladığı zaman Kandid'in bedeni biraz yeri bağlamıştı ve artık yürüyebiliyordu. Kandid, Bulgarların elinden nasıl kurtuldu ve ardından başına neler geldi? Dünyada hiçbir şey bu iki ordu kadar cesur, derli toplu, parlak ve muntazam olamazdı. Trompetler, düdükler, obuolar, davullar ve topların müziği cehennemde dahi duyulmamış bir ahenk oluşturuyordu.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 Burası ise bir Bulgar köyüydü ve Avar kahramanları buraya da aynı şeyi yapmışlardı. Candide, titreyen huzurların ve enkazların üzerinde durmadan yürüyerek savaş alanının sonuna varmış oldu. Çantasında bir miktar erzağı, aklında ise Bayan Cunegond vardı. Hollanda'ya vardığında artık yiyeceği tükenmişti. Fakat burada herkes zengin ve Hristiyan olduğunu duyunca, Matmazel Cunegond'un ışıl ışıl gözleri sebebiyle kovulduğu Baron'un kalesinde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 Burnunun ucu yenmiş gibi duran, çarpık ağızlı, siyah dişli, boğuluyormuş gibi konuşan ve şiddetli bir öksürük sebebiyle işkence çeken, her öksürdüğünde dişlerinden biri fırlayan bir dilenciyle ile karşılaştı. Kandit eski ustası Pangolos'u nasıl buldu ve onlara neler oldu? Kandit bu adamdan korkmadı. Korkudan çok hissettiği merhamet sebebiyle iyi kalpli Anabaptist Jacquez'in ona verdiği iki florinin dilenciyi uzattı.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 Neden hala o kalelerin en güzelinde değilsiniz? Kızların incisi Doğan'ın şahisleri Bayan Künegon'dan oldu. Öylesine zayıfım ki ayağa kalkamıyorum dedi Pangloss. Bunun üzerine Kandit onu derhal Anabaptist'in avrına götürdü. Biraz ekmek verdi. Pangloss kendine gelince Kandit e ee? diye sordu. Peki Künegon'dan oldu? Öldü diye yanıtladı Pangloss.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 O sırada kaba bir gemici ona sert vurup yere serdi. Fakat öylesine sert vurmuştu ki kendisi de sendeleyip baş aşağı gemiden düştü ve kırılan direğe takıldı. dürüst adam James onun yardımına koştu. Adamı yukarı çekmeye başardı ama yardım edeyim derken gemicinin gözler önünde denize düşen kendisi oldu. Gemici ise boğulan zavallıya dönüp bakmaya dahi tenezül etmedi. Kandit güverteye yaklaştığında sulara bir batıp bir çıkan koruyucusunu gördü. Kandid James'in peşinden denize atlayacaktı ki filozof Panglos ona engel oldu. Çünkü Lisbon Koyunun Ana boğulması amacıyla yapıldığını gösterdi. Bunu bir argüman olarak önü sürdüğü sırada gemi batmaya başladı. Panglos, Kandid ve iyi kalpli Ana boğan o gemiciden başka her şey yok oldu. O şeytan kılıklı gemici hemen kıyıya yüzmeyi başardı. Kandid ve Panglos da bir tahta parçasına tutunarak kıyıya ulaşabildiler.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 ve yedikleri pilicin yağını atan iki Portekizli'yi getirdiler. Akşam yemeğinden sonra Üstad Pangolos ve müridi de yakaladılar. Biri aklındakileri söylediği, diğeri ise ona onaylar bir edayla dinlediği için suçlu bulunmuştu. İkisi ayrı ayrı soğuk ve güneş görmeyen dairelere yerleştirdiler. Sekiz gün sonra ikisine de San Benito giydirdiler. Kafalarına kağıttan külahlar taktılar.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 Künegond gözlerini göğe dikti. İyi yürekli ana Baptist ile Pangolus'un ölümlerine gözyaşları döktü. Ardından Candide kendi hikayesini anlatmaya başladı. Kız anlatıyor, Candide ise kızın tek bir sözünü bile kaçırmak istemiyordu. Gözleriyle kızı hapsetmek ister gibiydi. Künegond'un hikayesi Tanrı, Bulgarları güzel Thunder Tronk kalemize gönderdiği sırada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 Yahudiler için Şabat günüydü ve İshakar'da hakkını kullanmaya, Künegond'a duydu derin aşkını anlatmaya gelmişti. Künegond, Kandit, Başengizitör ve Yahudinin başına gelenler. Don İshakar, Babil tusaklığından bu yana İsrail'de görülen en öfkeli Yahudiydi. ''Ne?'' dedi. ''Seni Galileli sürtük, sana Engizitör de mi yetmedi? Seni bu çapkın adamı paylaşmam gerekecek?''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 İse karın cesedine ise gübreli yattılar. Bu sırada Kandit, Künegont veya yaşlı kadın, Sierra Morena dağlarının ortasındaki Avesanna kasabasına varmış bir handa oturmuş konuşuyorlardı. Kandit, Künegont ve yaşlı kadının umutsuzluk içinde Kadize varışları, gemiye binişleri. Paralarımı, elmaslarımı kim çaldı ki? dedi Künegont ağlayarak. Nasıl yaşayacağız? Ne yapacağız?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 Kabiyetimin yalnızca birinin üzerine oturabiliyorum ama yine de bayan Künegond'un arkasına binirim ve Kadiz'e öyle gideriz. Aynı handa bulunan bir Benedikli papazı vardı. Atı değerinden Ruz'a satın aldı. Kandit, Künegond ve yaşlı kadın Lucena, Çillaz, Lebriya'dan geçtiler ve sonunda Kadiz'e vardılar. Burada bir donanma hazırlanıyordu. Bu hazırlık San Sacrament şehrindeki kabilelerinden birini,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 İki uşak ve aslında Portekiz'in en büyük engizitörüne ait iki endülüs atıyla gemiye bindi. Yolculuk süresince zavallı Pangolos'un felsefesi üstüne akıl yürüttü der. Başka bir dünyaya gidiyoruz dedi kandit. Orada her şeyin iyi olduğuna inanıyorum. Aslına bakarsanız bizim dünyamızda doğal ve ahlaki felsefe konusundaki kıtlıktan şikayet etmek mümkün. Künegondt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 ''Şikayet edip duruyorsunuz'' dedi yaşlı kadın. ''Benim çektiklerim gibisini duymamışsınızdır.'' Künegont neredeyse kahkahalara boğulacaktı. Kadını gülünç buldu. En az onlar kadar talihsiz olduğunu iddia ediyordu. ''Yazık'' dedi Küne Gont. ''Benim iyi kalpli anneciğim, iki bulgar tarafından ifade edilmeden, iki kalemiz yıkılmadan, gözünüzün önünde annenizin parçalar ayrıldığını görmeden.''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 ded Her bir yolcu kendi hikayesini anlatırken gemide ilerliyordu. Buenos Aires'e vardılar. Cunegond, komutan Kandit ve yaşlı kadın Validon Fernando da Ibara Souza'yı beklediler. Bu beyefendi tam da soyadının uzunluğuna yaraşır vaziyette, uzun boylu ve haşmetli bir azamdı.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 Sayın ekselansları, nikahımızı sizin kıymanızı rica ediyoruz dedi. Don Fernando Souza bıyıklarını okşayarak alaycı bir biçimde güldü. Komutan, Kandide askerlerini denetleme emri verdi. Kandid emre itaat etmek zorunda kaldı. Böylece adam bayan Cünegond'la baş başa kalabildi. Cünegond'da olan aşkını itiraf etti. Hemen ertesi gün canı ne isterse,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 Hali hazırda Künegon'da Candide'in kaçtıkları bilindiğinden, peşleri sıra Kadiz'e gelmişler. Hiç vakit kaybetmek için de arkalarından bir gemi yollamışlar. İşte bu gemi Buenos Aires limanına gelmişti bile. Yargıcın karaya ayak basacağı ve İngilizleri öldürenlerin aranacağı haberi duyulmuştu. Son derece ihtiyatlı yaşlı kadın ne yapılması gerektiğini biliyordu. Künegon'da kaçamazsınız. Korkacak bir şeyiniz de yok.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 Kadiz'den gelirlerken yanında İspanya kıyıları ve Amerika sömürgelerinde sıklıkla görülen bir uşak getirmişti. Bu adam dörtte bir İspanya oldu. Tukuman'da bir melezden doğmuştu. Kilisede ilahi söylemiş, zangoçluk, gemicilik, papazlık, posta dağıtıcılığı, askerlik, uşaklık yapmıştı. Adı Kakanboydu. Efendisini çok severdi. Çünkü iyi biriydi.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 Büyük bir hayranlık duyuyorum. Haydi gidelim. Başınıza talih kuş konacak. Bulgarlar gibi talim yaptıran bir komutanlar olunca pederler çok sevinecek. Sınıra geldiklerinde Kakambo, askerlere bir komutanın başkomandanla görüşmek istediği mesajını iletti. Onlar da bu büyük mesajı büyük karakola ilettiler. Mesajı iletmek için paragaylı bir subay komutanın makamına kadar gitti.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 Kandit yeminler ederek bundan daha doğru bir şey olamayacağını söyledi ve yeniden gözyaşı dökmeye başladılar. Baron kendini Kandit'i kucaklamaktan alıkoyamıyordu. Ona ''Kardeşim ve kurtarıcım'' diyordu. ''Ah, belki de'' dedi. ''Birlikte sevgili Kandit'im, bu şehri ele geçirir ve kardeşim künekondu kurtarırız.'' ''Benim de tüm isteğim bu yönde'' dedi Kandit.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 Gürültü sebebiyle Kandide 10 bin kuruş ceza ödetti. Sonra onu sabırla dinledi. Kaptan döner dönmez işi araştıracağına söz verdi. Ardından danışma ücreti olarak 10 bin kuruş daha ödetti. Bu Kandid'i daha da ümitsizliğe sürükledi. Bu tarz talihsizlikler başına ilk kez gelmiyordu ama yargıcın ve parasını çalan kaptanın soğukkanlılıkları onu mahvederek derin bir melankoliye sürükledi.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 Bütün yol boyunca ahlaki ve doğal kötülükler üzerine konuşup oyalanabilirlerdi. Candid'in Martine kıyasla bir avantajı vardı. Kandid, Bayan Künegond'u görme ümidini taşıyordu fakat Martin hiçbir umudu yoktu. Ayrıca Candid'in parası ve mücevherleri vardı. Altınları, dünyanın en büyük servetleriyle yüklü yüz kırmızı koyunu kaybetmiş olmasına ve Hollanda'nın kaptanın düzenbazlığına uğramış olmasına rağmen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 Madem ki atmacılar hiç değişmemişler, neden insanlar değişmiş olsun ki? Kandit, ah arada ciddi farklar var, özgür irade, dedi. Bu tarz akıl yürütmelerle yoksa varmış oldular. Kandit ve Martin'in Fransa'da başlarına gelenler. Kandit, Bordeaux'da ancak Eldorado'nun taşlarından birkaçını satacak ve iki kişilik rahat bir araba bulmaya yetecek kadar bir süre kaldı.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 Martin de başını eğerek selamlamış oldu. Kandide yer gösterip kartlarını verdi. O da iki partide 50 bin frank kaybetti. Ardından neşe içinde akşam yemeği yediler. Herkes Kandide'in bu büyük kaybına rağmen etkilenmeyi işine şaştı. Hizmetliler kendi aralarında, kendi dillerinde ''Bu bir İngiliz lordu olmalı.'' dediler. Yemek, Paris'teki yemeklerin çoğu nasıl geçerse öyle geçiyordu.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 Ortalıkta bir dünya saçma kitap var ama bunların hiçbiri ilahiyatçı Gavahat'ın densizliğine yaklaşamaz. Bu saçma kitapların hepsinden öylesine yıldım ki kendimi iskambil oyunlarına kaptırdım. Baş Diego's Trablet'ın Melanges adlı eserinin hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordu bu kez. Ah dedi Marquis Parolignac. Çok usandırıcı. Zaten tüm dünyanın bildiği şeyleri tekrar etmeye pek meraklı. Bahsetmeye değmeyen konuları nasıl da derinlemesine tartışıyor. Kıvrak zekadan yoksun olması yetmezmiş gibi başkalarının ince esprilerine de kendine mal ediyor. Çaldıklarını da berbat ediyor. İğrendiriyor beni. Ama artık iğrendirmeyecek baş diyakoz hazretlerinden bir iki sayfa okumak yeter. Sofrada Marquis'in sözlerini onaylayan, beyinleri gelişkin bilgin bir adam vardı. Daha sonra trajedyalardan söz açıldı.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 Ve o sırada Candide ev sahibisine başına gelen maceraları anlatmaya başladı. Yemekten sonra Marquis Candide'i odasına götürdü ve onu bir kanepeye oturttu. Ah anlıyorum. Demek Thunder Tron Kalesi'nin bayan Künegond'unu hala çok seviyorsunuz ha? Dedi. Evet madem diye yanıtladı Candide. Marquis ona tatlı bir gülüşle yanıt verdi. Westfalyalı bir genç gibi yanıt veriyorsunuz.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 kendine gelen Martin, Künegon'du olduğunu söyleyen kazının bir düzenbaz, Perigordlu başkanın Candid'in saflığından faydalanan bir sahtekar, aynı şekilde çavuşun da susturulması gereken başka bir hilekar olduğunu anladı. Martin'in tavsiyelerini dinleyen ve gerçek Künegon'du görmek için sabırsızlanan Candid, yargı karşısına çıkmaktansa memurlara her biri 3000 altın değerinde üç küçük elmas verdi. "Ah efendim," dedi fildişi bastonlu çavuş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 Candid ve adamlarını İngiltere'nin Portsmouth kentine giden bu gemiye binirdi. O yol Venedik'e çıkmazdı. Ancak Candid cehennemden kurtulduğunu sayıyor ve ilk fırsatta kaldığı yerden Venedik yolculuğuna devam edeceğini düşünüyordu. Candid ve Martin'in İngiltere'ye varışları ve başlarına gelenler. Candid Hollanda gemisinde ah Pangloss, Pangloss, ah Martin, Martin.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 Kandid'in kezleri arttı. Martin, kimsenin kabul edilmediği El Dorado dışında dünyada çok az yerde erdem ya da mutluluk olduğunu söylemeye devam ediyordu. Bu önemli konuda tartışıp künegondu bekleyen Kandit, Saint Mark's Piyaza'da koluna bir kız takmış genç teyatim papazını gördü. Papaz canlı kanlı, etine dolgun ve dinç görünüyordu. Gözleri pırıl pırıldı ve kendinden emindi. Bakışları mağrur ve adımları görkemliydi.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 Onlardan sadece bizimle yemek yemelerini istemeliyiz dedi. Böylece yanılıp yanılmadığımı öğreniriz. Hemen onlara seslendi. Övgülerini sundu ve onları Lombard kekliğiyle havyar yemek ve bazı Montepulciano, Cristi, Kıbrıs ve Samos şarapları içmek için evine davet etti. Kız mahçuptu. Papaz daveti kabul etti. Ve kız da Teatin'i takip etti. Gözlerini Kandide dikmişti.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 Ama aradaki fark kadar önemsiz ki incelemeye bile değmez. "İnsanlar konuşuyorlar," dedi Kandit. "Brenta'daki şu güzel sarayda yaşayan ve yabancıları nezaketle ağırlayan Senatör Poçocurante'dan bahsediyorlar. Onun için zorluk nedir bilmez deniyor. Böylesine ender bulunan birini görmek isterim," dedi Martin. Kandit hemen Lord Poçocurante'dan kendisine ertesi gün gidip görmeleri için izin istedi.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 Sevgili küne gördüğüm zaman benden mutlusu olmayacak. Umut etmek her zaman güzeldir dedi Martin. Fakat bu sırada günler ve haftalar geçti. Kakambo gelmedi. Candide kendi üzüntüsüyle öylesine meşguldü ki paketle papazı Grofle'nin kendisine teşekkür etmek için bir daha gelmemiş olmaları üzerine kafa yaramadı bile. Candide ve Martin'in 6 adamlı akşam yemeği yemeleri ve adamların kim oldukları. Bir akşam Kandit.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 Pangloss da Alman üniversitelerinden birinde kendini gösterememiş olduğu için mutsuzdu. Martin'e gelince o nerede olsa bu kadar kötü durumda olabileceğe inanıyordu. Dolayısıyla her şeyi sabırla karşılıyordu. Candide, Martin ve Pangloss ara sıra ahlak ve metafizik güzellerine tartışıyorlardı. Pencerelerinin önünden Limni'ye, Midilli'ye, Erzurum'a sürülen efendilerin, paşaların ya da kadıların geçişlerini izliyorlardı. Ardından başka kadınlar, paşalar ve efendiler görüyorlardı. Bu kişiler ta ki kendileri sürülene kadar sürülmüş olanların yerlerini dolduracaklardı. Baba Ali'ye sunulmaya götürülen insan kelleleri görüyorlardı. Bu görüntüler söylediklerini alevlendiriyordu. Tartışmadıkları zaman vakit bir sürü geçmek bilmiyordu. Bir gün yaşlı kadın onlara dönüp "Hangisi daha kötü bilmek istiyorum? Zenci korsanlar tarafından yüz kez tecavüze uğramak mı?"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 Sultan Mısır'a bir gemi gönderdiğinde gemideki farenin rahat olup olmadığını düşünür mü? O halde insan ne yapmalı? diye sordu Pangloss. Dilini tutmalı diye yanıtladı derviş. Oysaki ne umutlanmıştım dedi Pangloss. Sizinle de sebepler ve sonuçları, mümkün olan en iyi dünya, kötülüğün kaynağı, ruhun doğası ve kurul düzen üzerine fikir alışverişi yapmak istiyordum. Bu sözler üzerine derviş kapıyı yüzlerine kapadı.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 Büyüklük filozofların söylediklerine göre en korkunç tehlikelerden biridir. Şöyle ki Ürdün kralı Eglon Ehut tarafından öldürüldü. Absalom saçlarından asılıp üç yerinden çivilendi. Jeroboam'ın oğlu kral Nadab'ı Bassa, kral Ela'yı Zimbri, Aizay'ı Jehu, Attalia'yı Joida öldürdü. Kral Jeokim, kral Cenoa, kral Zedekia tusak edildiler. Kroesus, Astyages...